Yunus Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, lam Ra İşte bunlar hikmet dolu kitabın Kur'an'ın ayetleridir. İnsanları Hakk'ın ukubetleriyle korkut. İman edenlere, Rableri indinde kendileri için muhakkak bir kademe sıdk olduğunu müjdele diye içlerinden bir ere. Peygamber'e ettiğimiz vahiy insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu şeksiz şüphesiz ve apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra emri arş üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerinde tedbir ve idare ede gelendir. Onun indinde hiçbir kimse şefaatçı olamaz. Meğer ki kendisinin izninden sonra ola. işte Sizin Rabbiniz olan Allah budur. Başkası değil. O halde. Birliğini tanıyarak O'na kulluk edin. Bunca delillere rağmen artık iyice düşünüp ibret almaz mısınız? Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah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 Güneşi ziyalı, ayı nurlu yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona ayın seyru hareketine muhtelif menziller tayin eden O'dur. Allah bunları boş yere değil, sabit bir gerçek, bir vaka, bir faide olarak yaratmıştır. O, bilecek bir kavim için ayetlerini birer birer açıklar. Gece ile gündüzün bir ardınca, artarak, eksilerek gelmesinde, göklerde ve yerde, Allah'ın yarattığı şeylerde, bütün kainatta, kötülükten sakınıp inanacak bir kavim için elbet nice ayetler, ibretler vardır. Öldükten sonra dirilip bize kavuşacağını ummayan, ahirete inanmayarak sadece, dünya hayatına razı olan ve onunla sükun ve istirahate dalan kimselerle varlığımıza, birliğimize ve kemal-i kudretimize delalet eden bunca ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların irtikap etmekte oldukları şirk ve masiyetler yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip de Güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onların Rabbi imanları sebebiyle kendilerini altlarından ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki saadetlere erdirir. Bunların oradaki duaları, ya Allah seni tesbih ve tenzih ederiz sözüdür. Orada aralarındaki tahiyyetleri Sağlık temennileri, iltifatları selamdır. Dualarının sonu da elhamdülillahi rabbil alemin. Hamdolsun. Kainatın Rabbi olan Allah'a demektir. Eğer Allah insanlara hayrı çar çabuk, istedikleri gibi şerride alel acele verseydi elbette onlara ecelleri hükmedilir. Hepsi helak giderdi. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları böyle azgınlıkları içinde serseri serseri dolaşmalarına meydan veriyoruz. İnsana sıkıntı dokunduğu zaman yanı üstü yahut otururken veya ayakta iken her halinde o sıkıntının giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz onun sıkıntısını açıp Giderdik mi sanki kendisine dokunan bir sıkıntıya bizi çağırmamış gibi yine eski yoluna döner gider. İşte haddi aşanların yapar oldukları ameller böyle süslenmiş kendilerine hoş gösterilmiştir. And olsun ki ey Mekkeliler sizden evvelki devirlerde geçmiş ümmetleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller... ...ve mucizeler getirdikleri halde onları yalanı çıkarmak. Hakka karşı daima kuvvet istimal etmek suretiyle zulmettikleri, imana gelmeyecekleri sabit olduğu için helak etmişizdir. İşte günahkarlar güruhunu biz böyle cezalandırırız. Onlardan sonra arkalarında sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Bakalım nasıl hareket edeceksiniz diye. Ayetlerimiz onlara apaçık delilleri muhtevi olarak okunduğu zaman öldükten sonra bize kavuşmayı ummayan onlar o müşrikler. Ya bize bundan başka bir Kur'an getir yahut onu değiştir dediler. De ki onu kendiliğimden değiştirmem benim için olmayacak şeydir. Ben vahiy oluna gelenden başkasına tabi olmam. Eğer Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim lisanımla size bildirmezdi de. Ben ondan o Kur'an'dan evvel bugüne kadar İçinizde bir ömür durmuşum, yaşamışımdır. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Öyle ya. Allah'a karşı kendiliğinden yalan uydurandan yahut O'nun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Şu muhakkak ki, şüphe yok ki böyle günahkarlar asla kurtuluşa ermezler. Onlar Allah'ı bırakıp Kendilerine ne bir zarar, kendilerine ne bir faide veremeyecek olan şeylere taparlar. Bir de bunlar bu putlar, Allah yanında bizim şefaatçılarımızdır derler. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa, o eş tutmakta oldukları her şeyden çok uzaktır, çok yücedir. İnsanlar bir tek ümmetten başka bir şey değildi. Sonra ihtilafa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz, ezeli bir takdir geçmiş olmasaydı, hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylere dair aralarında şimdiye kadar muhakkak hüküm verilmiş, bitmişti bile. Müşrikler ona, peygambere, Rabbinden, Kur'an'dan başka bir azap, mucizesi indirilse ya derler. Deki. Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, hakikat ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi sıkıntılardan sonra bir rahmet, bir bolluk, bir sıhhat zevkini tattırdığımız zaman bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların yine kötü bir fikri vardır. De ki, Allah'ın o kötü fikirlerine karşı olan mukabelesi, ikabı daha çabuktur. Elçilerimiz sizin beslemekte olduğunuz o kötü fikirleri şüphesiz yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdiren, sebeplerini ihzar edendir. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, onlar bunları güzel bir hava ile akar gibi götürdükleri yolcular da, Bununla sevindikleri zaman ona şiddetli bir fırtına gelip çatar. Denizin her yerinden kendilerine dalgalar hücum eder. Sanırlar ki onlar çepeçevre kuşatılmışlardır. Kurtuluşa bir zerre imkan yoktur. İşte bu sırada onlar Allah'ın dininde halis ve samimi kimseler olarak ona dua ederler. And olsun derler. Eğer bizi bundan kurtarırsam şeksiz şüphesiz şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onları selamete erdirince, bakarsın ki yeryüzünde yine haksız yere taşkınlıklarda bulunuyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendinize karşıdır. Kendi aleyhinizedir. Bu da. Dünya hayatının o fani menfaati gibi, süreksizdir. Nihayet dönüşünüz ancak bizedir. O vakit neler yapıyor olduğunuzu size haber vereceğiz. Dünya yaşayışının hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların, gerek davarların yiyeceği nebatları ağ gibi birbirine örülüp karışmıştır. Tam yer Zinet ve ihtişamını takınıp süslendiği, sahipleri de ona biçmeye, yemişlerini, mahsullerini toplamaya her halde kadir olduklarını sandıkları bir sırada geçelim veya gündüzün ona emrimiz don gibi, kasırga gibi, sel gibi bir afetimiz gelivermiştir ki sanki dün de yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden koparılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Allah selam evine, cennete çağırır ve o kimi dilerse onu doğru yola iletir. İyi iş, güzel amel yapanlara, ihsan mertebesine erenlere daha güzel iyilik bir de ziyade vardır. Onların yüzlerine ne bir toz karalık bulaşır ne de bir horluk kaplar. Onlar cennetin yaranıdırlar ki kendileri onun için ebedi kalıcıdırlar. Kötülükler kazanmış olanlara gelince onların bir kötülüğünün cezası bir misliyledir. Kendilerini bir horluk dur kaplayacak Onları Allah'tan hiçbir kurtarıcı da yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçaya vürünmüştür onların. İşte bunlar da ateşin yaranıdırlar ki kendileri onun için ebedi kalıcıdırlar. O gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra o Allah'a eş tutanlara siz de, Ortaklarınız olan putlar da diyeceğiz. Durun yerinizde. Artık onları birbirinden tamamen ayırmışızdır. Ortakları öyle dedi diyecek. Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin tapmanızdan şüphesiz ki gafildik, habersizlik Orada. Herkes evvelden ne gönderdiyse onun imtihanını verecek artık. Hepsi hakiki Mevlaları olan Allah'a, Allah'ın cezasına döndürülmüşlerdir. Kendi hayallerinden uydurmakta oldukları şeyler batıl ilahlarda onlardan ayrılıp ve kaybolup gitmiştir. Habibim de ki, size gökten ve yerden Rızık veren kim? O kulaklara ve gözlere, onların hılkat ve hizmetlerine malik ve hakim olan kim? Ölüden diri kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Hülasa. İşi, kainatın ve hılkatın bütün umurunu kim tedbir ve idare ediyor? Derhal diyecekler ki Allah deki o halde onun ikabından sakınmaz mısınız işte bunları yapan sizin gerçek rabbiniz olan Allah'tır artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır o halde nasıl olup da bunca bürhanlara rağmen imandan döndürülüyorsunuz onlar imandan nice Döndürüldülerse haktan çıkıp sapmış olanlara karşı Rabbinin ezeldeki şu sözü de öylece sabit olmuştur. Hakikat onlar iman etmezler. Habibim de ki, ilah edindiğiniz ortaklarınızın içinden ilkin yaratıp da öldükten sonra yine onu dirilterek evvelki heyetiyle iade edecek kimdir? ''De ki, ilkin yaratıp sonra diriltecek ve onu iade edecek olan Allah'tır. Öyleyse, doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz?'' ''De ki, sizi ortaklarınızın içinden hakkı, doğru yolu gösterecek bir kimse var mıdır?'' ''De, hakkı gösterecek ve ona iletecek Allah'tır. O halde, hakka hidayet edecek Allah mı, kendisine uyulmaya daha layıktır?'' Yoksa hayat ve hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan o uydurma ilahlar mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu kupkuru bir zandan başkasına tabi olmaz. Hakikatta zan ise haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onlar ne işlerlerse kemaliyle bilendir. Bu Kur'an Allah'ındır. Ondan başkasının uydurması değildir. O ancak kendinden evvelki kitapları tasdik ve o kitabı Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığını tafsil eder. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbindendir o. Yoksa onu peygamber kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? De ki öyleyse eğer iddianızda doğru söyleyiciler iseniz siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bu hususta Allah'tan başka gücünüzün yettiği, güvendiğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır. Onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalan saydılar. Kendilerine tevili hakkında bir idrak gelmedi. Onlardan evvelki ümmetler de peygamberlerini böyle tekzif ettiler. İşte bak, bak, o salimlerin sonucu nice olmuştur. İçlerinden ona Kur'an'a inanan kimseler vardır. Ona inanmayanlar vardır. Rabbin fesatçıları çok iyi bilendir. Eğer onlar seni yalana çıkarırlar, ilzam hüccetten sonra da tek zippte ısrar ederlerse de ki, ''Benim işim bana, sizin işiniz size aittir. Benim yaptığımdan siz uzaksınız.'' Sizin yapmakta olduğunuzdan da ben uzağım. Onlardan sana kulak verenler vardır. Fakat sağırlara sen mi duyuracaksın? Hele akılları da olmazsa. İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Hele kalp gözlerinden de görmez olurlarsa. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler o gün. Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Sanki onlar gündüzün bir saatinden başka bir müddet eğlenmemişlerdir. Birbirini tanıyacaklardır. Allah'ın karşılarına çıkacaklarını yalan sayıp da doğru yolu tutmamış bulunanlar muhakkak, en büyük zararı uğramıştır. Onlara vaat kendilerini tehdit ettiğimiz akibetin bir kısmını eğer sana göstersek de Yahû seni dünyadan tamamen alsak da nihayet onların dönüşü ancak bizedir. Yine Allah kendilerinin ne yapacaklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Eğer iddianızda doğrucu iseniz bu vaat ve tehdidin tahkuku ne zaman söyleyin derler. De ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir fayda yapmaya muhtedir değilim. Her ümmetin helakleri için mukadder bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir saat geri de kalamazlar. Öne de geçemezler. De ki ya onun Allah'ın azabı geceleyin yahut gündüzün size gelip çatarsa ne yapacaksınız? Söyleyin bana. Günahkarların ona olan istiyacali ne sebep nedir? Bu azap vaki olduktan sonra mı ona Allah'a iman edeceksiniz? O vakit size şimdi mi iman ediyorsunuz denecek. Halbuki siz onun mutlaka gelmesini isteyip duruyordunuz. Sonra o zulmedenlere ebedi azabı tadın denilecek. Vaktiyle ne kazanıyor idiyseniz ondan başkasıyla mı cezalandırılacaktınız ya. O ''Azap bir gerçek mi?'' diye senden haber isterler. De ki, ''Evet, Rabbime an de derim ki, o elbet ve elbet bir hakikattır. Siz bundan Allah'ı aciz bırakıcılar değilsiniz. Zulmeden herkes eğer yerde bulunan bütün eşyaya malik olsaydı, azaptan kurtulmak için onu behemahal feda ederdi.'' Onlar azabı görünce peşimanlıklarını açıklarlar. Ne çare ki aralarında kendilerine haksızlık yapılmaksızın adaletle hüküm olunmuştur. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır. Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi şeksiz bir haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt gönüllerde olan dertlere bir şifa müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir de ki ancak Allah'ın fazlı keremi ile rahmetiyle işte yalnız bunlarla sevinsinler bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalıklarından hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirip de kendi kendinize ondan kimini haram, kimini helal yaptığınız rızıktan ne haber söyleyin bana? De ki, Allah mı size izin verdi de öyle yaptınız? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uydurmakta devam edenlerin kıyamet günü hakkındaki insanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara fazla kerem sahibidir. Fakat onların çoğu bu nimete şükretmezler. Sen herhangi bir işte bulunmaya dur, onun hakkında Kur'an'dan bir şey okumaya dur. Ve sizler de hiçbir iş işlemeye durun ki, onun içine daldığınız vakit biz başımızda şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de hariç olmamak üzere hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılıdır. Haberiniz olsun ki, Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme imkanı yoktur. Bu en büyük saadetin ta kendisidir. Habibim! Onların, müşriklerin lakırdıları seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve galebe Allah'ındır. O hepsini hakkıyla işitici, kemaliyle bilecidir. Haberiniz olsun ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi hakikatte Allah'a kattıkları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar kuru başkasına uymuyorlar ve onlar ancak yalandan başkasını söylemiyorlar. O geceyi içinde sükun ve istirahat etmeniz için, karanlık gündüzü ise çalışıp kazanmanız için ziyadar olarak yaratandır. Şüphe yok ki bunda kulak verecek bir kavim için ibretler vardır.'' Dediler ki Allah kendine evlat edindi. Haşa. Allah bundan münessehtir. O müstanidir. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Nezdinizde buna bu iddianıza ait hiçbir delil de yoktur. Siz Allah karşı bilmeyeceğiniz ilim ile ispat edemeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? deki. Allah'a karşı yalan uyduranlar hiç şüphesiz felah bulmayacaklardır. Onların bu yalanları kendilerine belki dünyada cüz'i bir fayda sağlayabilir, en son dönüşleri ise ancak bisedir. Bundan sonra da küfrü inkarda ısrar etmekte olduklarına mukabil, onlara çetin azabımızı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o kavmine ey kavmin demişti. Eğer benim aranızda duruşum, Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Siz ve da artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. O suretteki bir ahare bu işiniz yapacağınız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 emrine muhalefet etmeyen, ondan başkasından hiçbir ümit beslemeyen Müslümanlardan olmamla emrolundum. Yine onlar kendisini tekzip ettiler. Biz de hem onu hem gemide beraberinde bulunan kimseleri selamete erdirdik. Ve bunları yeryüzünün halifeleri yaptık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Bak! Allah'ın azabıyla korkutulup da doğru yolu tutmayanların sonu nice olmuştur. Sonra onun arkasından kendi kavimlerine birçok peygamberler gönderdik de bunlar, onlara davalarını ispat eden apaçık mucizeler getirdiler. Fakat önceden hakkı yalan saymaya alıştıkları için kabil değil inanmadılar. İşte haddi aşanların gönülleri üzerine biz böyle mühür basarız. Sonra bunların o peygamberlerin ardından da Musa ve Harun'u ayetlerimizle firavına ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat imanı kibirlerine yediremediler. Onlar böyle günahkar bir kavim idiler tarafımızdan kendilerine hak mucize geldiği vakit herhalde bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, siz hak için, o size gelince böyle mi söylersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar umduklarına eremezler dedi. Dediler, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi döndüresin de bu yerde ''Devlet ikinizin elinde olsun.'' diye mi bize geldiniz? Biz ikinize de inanıcılar değiliz. Firavun usta bütün sihirbazları bana getirin dedi. Nihayet sihirbazlar geldiği zaman Musa onlara ''Ortaya ne atacaksanız atın.'' dedi. ki onlar attılar. Musa dedi ki, bu sizin meydana getirdiğiniz, yaptığınız şey sihirdir. Allah, şüphesiz ki onun boşluğunu, asılsızlığını meydana çıkaracaktır. Allah, elbette fesatçıların işini düzenlemez. Allah, günahkarların hoşuna gitmese de hakkın hak olduğunu kelimeleriyle ispat eder. Neticede ve bidayette. Musa'ya kavminin bir zürriyetinden başkası Firavun ile ele başlarının kendilerine açacağı beladan korkusuna iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde Mısır'da cidden galipti ve cidden aşırı gidenlerdendi. Musa dedi: "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz ona ihlas ile teslim olmuş Müslümanlar iseniz artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle dediler, biz yalınız Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz bizi o zalimler güruhuna bir fitne mevzu yapma ve bizi rahmetinle o kafirler güruhundan kurtar. Musa'ya ve biraderine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. O evlerinizi namazgah yapın. Oralarda dosdoğru namaz kılın. Ey Musa! Müminleri dünyada nusret ve ahirette cennetle müjdele diye vahyettik. Musa ey Rabbimiz dedi. Hakikaten sen Firavun'a ve ileri gelenlerine dünya hayatında ziynet haşmet ve nice mallar verdin. Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Hey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et Rabbimiz! Kalplerini şiddetle sık ki onlar o çetin azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyeceklerdir. Allah dedi ki ikinizin de duası kabul olunmuştur o halde. Yine istikamette doğru hareketinizde devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna uymayın. İsrail oğullarını denizden selametle geçirdik. Hemen firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak arkalarına düştü. Nihayet su onu boğmaya başlayınca şöyle dedi: "İnandım. Hakikat İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de Müslümanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan evvel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 yerleştirmişizdir. Onlara en temiz nimetlerimizden rızıklar vermişizdir. Fakat kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler de ondan sonra ihtilafa başladılar. Şüphesiz Rabbin aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz kıssaların herhangi birinden bil farz şüphede isen Senden evvel kitap okuyanlara sor andolsun ki hak sana Rabbinden gelmiştir o halde sakın şüphecilerden olma sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma sonra maddi ve manevi zarara uğramışlardan olursun üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar yok mu onlar Velev kendilerine herhangi bir ayet gelmiş olsun. Açıklı bir azap görecekleri zamana kadar iman etmezler. Azabımız gelip çattığı zaman, iman edip de bu imanı kendisine fayda vermiş bir memleket halkı bulunsaydı ya, bu asla vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un kavmi müstesnadır ki, Bunlar iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik. Ve onları daha bir zamana kadar yaşatıp faidelendirdik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki kimselerin hepsi topyekün elbette iman ederdi. Böyle iken sen hepsi mümin olsunlar diye insanları zorlayıp duracak mısın? Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, akılları iyi kullanmazlara murdarlık, azap verir. De ki, göklerde ve yerde neler var? Bakın! Fakat bunca ayetler, ibretler ve inzarlar iman etmeyecekler güruhuna fayda vermez. ''Onlar kendilerinden evvel gelip geçmiş kavimlerin o açıklı günleri gibi bir günden başkasını mı bekliyorlar?'' De ki, ''Haydi o günü bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.'' Nihayet biz rasullerimizi ve iman edenleri selamete erdiririz. Müşriklere azap çattığı zaman böylece müminleri de üstümüzde bir hak olarak kurtaracağız. De ki, ey insanlar eğer benim dinimden bir şüphede iseniz iyice bilin ki ben Allah bırakıp da sizin tapar olduklarınıza tapmam. Ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederiz. Bana müminlerden olmaklığım emredilmiştir. Ve yüzünü tevhid dinine döndür. Sakın müşriklerden olma denilmiştir. Bana, Allah'ı bırakıp da sana ne faide ne de zarar yapamayacak olan nesnelere tapma. Eğer böyle yaparsan, o takdirde şüphesiz ki sen kendine yazık etmişlerden olursun diye emredilmiştir. Eğer Allah sana herhangi yüzden bir keder... Bir zarar dokundurursa onu kendinden başka hiçbir açıcı giderici yoktur. Eğer sana bir hayır da dilerse onun fazlu keremini geri çevirici hiçbir kuvvette yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. De ki: "Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim hidayeti kabul ederse o ancak kendi faydası için hidayete ermiş. Kim de saparsa o da yalnız kendi zararına sapmış olur. Ben sizin başınızda bir bekçide değilim a. Habibim sana her ne vahiy ediliyorsa ona tabi ol. Allah'ın hükmü zuhur edinceye kadar sabır sebat et o hakimlerin en hayırlısıdır.